Hangi komşularla ilişkiler tamamen kesilmelidir demiş. Yani aslında böyle bir şey var mı bilmiyorum ama galiba bir komşularıyla evet. <gülüyor> bir ayrılık söz konusu olmuş. Bir tartışma söz konusu olmuş. Bunlara tamamen selam sabahı kessek evet. acaba olur mu? Yani komşuyla münasebeti kesmek tamamen yok. Diyenin birbirini insan da. Efendim Komşuyu komşuya miras kılacak zannettim diyor değil mi? O kadar hı hı. Cibril komşu hakkından bahsetti ki komşu hakkı çok önemli. Yani komşular birbirleriyle güzel geçinecek. Atalarımızın dediği gibi komşu komşuna külüne dahi muhtaç olur gün gelir. E aynı muhiti paylaşıyorsunuz işte aynı apartmanda çatı altındasınız. Dolayısıyla uzaktaki akrabanız gelinceye duyuncaya kadar komşunuz hı hı. vardır yanınızda değil mi? Onun için komşuların birbirleriyle iyi geçinmesi lazım. E ayrı düşüncede ayrı inançta, dinde olabilir veya kötü ahlaklı olabilir. Yani bu insanın en azından beşeri münasebetleri kesmesini gerekli kılmaz. Yani siz tamamen kesmeyecek. Hı hı. Gördüğünüz zaman selamı kesmeyeceksiniz, selam vereceksiniz. Asgari düzeyde de olsa beşeri münasebetleri kişi yürütmek durumundadır. Ha, o sizi günaha sokacak durumdaysa, sizi işte Allah korusun e, ahlaksızlığa e, vesile kılacak bir durumdaysa o durumda ilişkilerinizi aza indirirsiniz. Efendim bu, bu şekilde tedbir alırsınız ama tamamen kesmekte olmaz. Evet